Kıyamet ve Ahiret. Hamd, Zatının ebedi olduğunu bildiren Allahü Teala olsun, kendisinden başka bütün varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfirleri ve günahkarları kabir azabıyla cezalandıracaktır. Kullarının dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için peygamberleri vasıtasıyla emirlerini ve yasaklarını bildirdi kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine bağladı. Ahiret yoluna girip rızasına kavuşmayı seçtiği ve sevdiği kullarına kolay eyledi. Allahü Teala sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama, onun âline ve ashabına salat ve selam eylesin ki onların isimlerini Müslümanlar arasında pek yüksek eğildi. Bilmelisin ki her şeyi dirilten ve öldüren Allahü Teala, Ali Imran suresinin 185. ve El enbiya suresinin 35. ve El Ankebut suresinin 57. ayetinin meale şerifinde her canlı ölümü tadacaktır. Buyurdu. Bununla alemlerin Üç ölümünü bildirdi. Dünya alemine gelen elbette ölür. Ceberut alemine ve melekût alemine gelenler de elbette ölür. Bunlardan dünya aleminde olanlar Adem oğulları, insanlar ile karada, denizde ve havada olan hayvanlardır. Melekûtî olan yani gözle görülemeyen ikinci alem melekler ile cin sınıflarının bulunduğu alemdir. Ceberuti olan üçüncü alem ki meleklerden seçilenlerin alemidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Haç suresinin 75. ayetinde mealen Allahü Teala meleklerden ve insanlardan peygamberler seçti buyuruldu. İşte bu üçüncü sınıf Ceberut aleminin ehli, Kerubiyan, Ruhaniyan, Hamleği aş melekleri ve Suradikati Celal ehli olanlardır. Enbiya Suresinin 19 ve 20 ayetlerinde mealen Allahü Teala'nın indinde olan öyle melekler vardır ki kendisine ibadette kendilerini beğenmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündüz hep Allahü Teala'yı tesbih ederler, usanmazlar. Buyrularak bunları bildirmektedir. Allahü Teala onları bu ayet-i kerime ile meth buyurmuştur. Bunlar çok şerefli olup cennet bahçelerinde bulunurlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olup sıfatları anlatılmıştır. Bunlar Cenab-ı Hakk'a yakîn oldukları ve bulundukları mekanları cennet olduğu halde yine ölürler. Allahü Teala'ya yakîn olmaları ölmelerine mani olmaz. Sana önce dünya ölümünü anlatacağım. Haber vereceğim şeyi dinlemek için kulağını iyi ver ki, eğer allah Teala'ya ve onun Resulüne kıyamet gününe ve ahirete inanıyorsan, sana insanların bir halden diğer bir hale nasıl geçtiklerini nakledip, onların hallerini, vasıflarına haber vereceğim. Çünkü bu haberler ancak delil ve şahit, iledir ki anlatacaklarıma Allahü Teala ve Kur'an-ı Kerim şahittir. Kur'an-ı Kerim ile Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen sahih hadisler sözümü tasdik eder. İnsan ölünce dünya hayatı biter. Ahiret hayatı başlar. Ahiret hayatı üç kısımdır. Tekrar dirilinceye kadar kabir hayatıdır. Sonra kıyamet hayatı, bundan sonra cennet ve cehennem hayatıdır. Bu üçüncü hayat sonsuzdur. Dünyada iyi, faydeli şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için hep iyi, faydeli şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı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 İmama, Müftiye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalb ile iman etmeli, sonra da İslamiyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. Sual melekleri kabre geleler, namazını doğru kıldın mı diyeler, hemen kurtuldun mu sandın ölünce, senin için azap hazır diyeler.